Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah wa shadu la ilaha la sharika lah wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullah hepiniz hoş geldiniz inşallah şöyle bir isteği vardı Dünyevileşme hakkında konuşacağız inşallah. Doğru mu abi? Evet. Dünyevileşmenin şeriata yeri nedir? Bu iyi bir şey midir? Kötü bir şey midir? Getirdikleri zararlar nedir? Müslüman bu konuya nasıl bakması lazım? İnşallah bunun hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Genelde takip etmediğim bu bir usulü bugün takip etmek istiyorum derste. Çok fazla en hayırlı nesilden, Allah azze ve celle bunu ayetle söylüyor. Siz insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı nesilsiniz diyor. Sahabelerden fazlalığıyla örnek vereceğim inşallah. Hani çok fazla teorik değil de pratik olarak dünya birleşme sahabe böyle bir şeye meyletti mi etmedi mi bunun hakkında inşallah konuşmak istiyorum. Allah nasip ederse. Bakın başlamak istediğim kişi Habab bin Arad radıyallahu anhu. Habab kendisi Mekke'de normalde köle olan bir zat bunu anlamak için o zamanki köleler hakkında inşallah bir şey söylemek istiyorum abi hiçbir hakları yok adamların kesinlikle hiçbir hakları yok yani affedersiniz sahibi dese ki sen lavaboya gitmeyeceksin adam lavaboya bile gidemez dese ki yemek yemeyeceksin yemek yiyemez dese ki su içmeyeceksin su içemez yani çok affedersiniz o zamanki bazı hayvanların bile kölelerden daha fazla değeri vardı maddi ve manevi mesela develerin kölelerden daha fazla değeri vardı İşte Kabbab radiyallahu anhu da kendisi çok müthiş bir şekilde zulme uğramış bir sahabe. Hem cahiliyesinde hem de İslam olduktan sonra ki zaten İslam olduktan sonra. Bir gün Ömer radiyallahu anhu bir koltuk gösteriyor ve fazilet açısından diyor ki bu koltuğa Bilal'den, Bilal el-Habeşi radiyallahu anhu diyor ki ondan layık kimse yoktur. Kabbab radiyallahu anhu buna itiraz ediyor. Diyor ya Amirul Mukminin ben daha fazla çektim. Hani ondan daha fazla çektim. Ondan sonra Ömer radıyallahu anhu diyor ki ispat et. Khabab radıyallahu anhu belini açıyor. Kendisine yapılmış eskiden yani İslam'ın ilk zamanlarında kendisine yapılmış işkencelerden diyor belinde öyle delikler oluşmuş ki diyor Ömer radıyallahu diyor ki, benim yumruğum onun içine sığabilirdi. O şekilde subhanallah eziyet etmişler Khabab radıyallahu anhu ya. Nasa eziyet etmişler. Abi kızgın ateşin üzerinde. Hani nasıl bugün kuzuyu çevirip yakıyorlar ya? Yakmışlar abi Müslümanları. Bildiğiniz yakmışlar. Ve Khabab radıyallahu anhu öyle bir halde Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına geliyor diyor ya Resulullah bizim için dua etmez misin? Bu işkenceler ne zaman bitecek? Hani biz ne zaman feraha ulaşacağız? Aleyhissalatu vesselam diyor ki sizden önce öyle ümmetler geçti ki Diyor ki ortadan kesildiler. Çaprazlama kesildiler. Yakıldılar. Başka aynı rövehte ediyor ki demir parmaklıklarla etleri kemiklerinden ayrıldı. Buna böyle zulüm yaptılar. Diyor ki onlar la ilahe illallah'tan asla vazgeçmedi. Bakın bu Habbab hakkında şimdi konuşacağım. Hani dünyevileşme diyoruz ya bir yere bağlamak istiyorum. Habbab radiyallahu anhu bir gün Müslümanların maddi olarak biraz daha güçlendiği ganimet aldığı bir zamanda bir gün evinde oturuyor. Şöyle eşyalarına bakıyor, ağlamaya başlıyor. Bakın Kabbab radıyallahu anh bu, bu kadar zulümden gelmiş adam. Ondan sonra ehli de soruyor sen niye ağlıyorsun? Hani seni ağlatan şey nedir? Diyor vallahi ben Musab'ı gördüm Musab. Musab imni Umer hakkında konuşuyor. Allahu Ekber. Kendisi Uhud'da şehit düşüyor. Diyor ki vallahi onun elbisesi o kadar kısaydı ki biz onun altını kapatıyorduk üstü açık oluyordu. Üstünü kapatıyorduk, altı açık kalıyordu. Diyor ki, vallahi ben korkuyorum. Allah Azze ve Celle Musa'pa öyle şeyler hazırladı ki ahirette. Diyor, bizim dünyada bu kadar malımız var. Ben korkuyorum ki bizim ahirette elimiz boş olacak. Allah Azze ve Celle bu dünyada bize bütün nimetleri verdi. Ama bizim elimiz ahirette boş olacak diyor. Habbab İbni Erad radiyallahu anh. Ve bunu şu açıdan değerlendirmek lazım abidir. Bakın bizim bugün yediğimiz yemekleri var ya Allah'a yemin ederim o gün bir kral yiyemiyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Mesela bakın çikolata alıp yiyoruz değil mi? Abi bu birkaç yüz sene içinde oluşmuş bir şey. Önceden böyle bir şey yok. Adamlar böyle bir şey bilmiyor. Yediğimiz tatlılar işte etler falan fistan o zamanın kralları, sultanları, melikleri yiyemiyor yani. Ve bakın biz şuna iman ediyoruz. Şu ayete ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِنَّ عِيمٍ O gün bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Bakın yediğimiz her lokmadan içtiğimiz her yudumdan Allah azze ve celle hesap soracak. Eğer o kendimize aldığımız nimetler bu sadece yemek içmek değil ha bütün nimetler için geçerli. Hafız, zeka, gençlik, işte güçlük hepsinden Allah azze ve celle hesaba çekecek. Eğer biz o nimetlerle Allah azze ve celle'nin dinine yardım etmediysek vallahi imtihanımız çok çetin olacak. İmtihanımız çok çetin olacak. Ve bu noktada hani sahabe bizim niye için bizim için önemli? Bakın Musab İbn Umeyr dedik anhu. Musab Mekke'nin en zenginlerindendi. Cahiliye zamanında. Tamam? En zenginlerindendi. Şöyle rivayetler var. Diyor ki yani mübalağa yapmak için ne kadar zengin olduğunu ifade etmek için diyor, bir tane giydiği elbiseyi bir daha giymiyordu." Diyor ki üzerinde öyle kokular vardı ki bir yerden geçtiğinde daha çok uzun zaman sonra onun kokusu halen oraya geliyordu. Diyor ki Mekke'nin bütün kızları Musa'la evlenmek istiyordu. Hatta Sübhanallah bakın şimdi aklıma geldi Allah Azze ve Celle getirtti. Uhud Savaşı'nda şehit olduğu savaşta iki tane zırh giyiyor Musa İbn-i Umayr. Sahabe onu Resulullah zannediyor. Yani fizik olarak aleyhisselatü vesselama da benziyor tamam mı? İslam olduğunda şimdi ailesi çok zengin ya annesi onun mal ile tehdit ediyor. Diyor ki ey Musab sen bu Muhammed'e tabi olursan bütün her şeyimi senden alırım hiçbir şey de diyor sana miras olarak bırakmam. Bütün eşyasını veriyor. Diyor üzerimdeki elbiseyi de çıkarayım mı? Annesi diyor çıkar çünkü zannediyor ki gitmeyecek. Vallahi üzerindeki elbiseyi de çıkarıyor. Bir patates çuvalının içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidiyor. Bakın dünyevileşme sahabe için söz konusu olmamış. Bütün dünyayı yani bütün dünya nimetini elinin tersiyle itiyor. Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım etmek için. Ve sen bu şekilde feragat edeceksin ki Musab gitti Yesribi fethetti Ondan sonra Yesribi yine oldu. Bak sen böyle bir adam olacaksın ki dünyaya meyletmeyeceksin ki Aleyhissalatu Vesselam'ın ilk talebelerinden, ilk öğrencilerden olacaksın. Dünyevileşme ne demek? Bakın dünyevileşme dediğimizde akla sadece maddi olan şeyler gelmesin bu yanlış. Oradan dünyevileşmeyi nasıl anlayacağız? Abi seni ahiret yolundan alıkoyan her şey dünya birleşmedir. Bakın tekrar ediyorum. Ahiret yolundan, cennetin yolundan, Allah'ın rızasından bizi ne alıkoyuyorsa dünya birleşmedir. Bizim için kabul edilemeyecek kadar büyük bir tehlikedir. Onun için Rabbimiz ayet diyor ki inname emwalukum ve auladukum fitnetun. Şüphesiz ki sizin mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Bakın daha önce birkaç örnekler verdik aile hakkında, insanın ehli hakkında. Bizim için ne kadar büyük bir imtihan gibi görünüyor değil mi? Abi İslam geldiğinde 12, 13, 14 tane hanımlarla evli olan sahabeler var. Allah Azze ve Celle ayet indiriyor 8'ini birden boşuyor. Niye? Allah'ın dini her şeyden önce gelir. Eğer herhangi bir nimet bu çocuk olabilir, kadın olabilir, mal olabilir, iş olabilir, işte para olabilir, altın olabilir. Seni Allah'ın dininden bir şeye taviz vermeye götürüyorsa o senin için tehlike teşkil ediyor. Onu ortadan kaldıracaksın akşam. Yoksa kalbinin o şeyle meşgul olup da Allah'ın zikrinden uzak kalmak mı istiyor? Temizleyeceksin haki kalbini. Onun için bakın biz la ilahe illallah dediğimizde bunu insanlara anlattığımızda nasıl anlatıyoruz? Önce bir la ilahe çekeceksin. Kalbindeki pislikleri temizleyeceksin. Ondan sonra illallah'a katıp tevhid'i katacaksın. Aynısı ise dünya birleşme içinde geçerlidir. Sen Müslüman olduktan sonra da bu dünya malı sana imtihan olarak gelecek. İşte bunu elinin tersiyle rahat bir şekilde itebiliyorsan O zaman bilebilirsin ki sen doğru yoldasın. Ama yapamadığın bir ticaret, sana nasip olmayan bir para, sana nasip olmayan bir kadın, artık çoğaltabilirsin. Sana nasip olmayan bir araba, aylar sonra, seneler sonra halen senin fikirlerini işgal ediyorsa, burada soru işareti bıraktıysa ve sen onu bırakamadıysa, bil ki sen dünyevileşme yolunda çok iyi adımlarla ilerlemişsin bile. Bu Müslüman için tasavvur edebilecek bir şey değil. Tamam. Bakın bu sadece maddi olan şeyler değil. Bunun altına çizmek istiyorum. Bazı alışkanlıklar da insanı dünyaya birleştirir ve ahiretten uzak koyar. Nasıl bir şey gibi? Bakın bunu kimseye şahsi olarak söylemiyorum. Ama ben söylemek zorundayım. Sigara içmek gibi mesela. Sigara içmek nedir? Sen diyor sen resmen şunu yapıyorsun. Yani insanın fiili bunu gösteriyor. Allah'ın arzında Allah Azze ve Celle bunu yasak kılmasına rağmen sen diyorsun ki ben içerim sen bana karışamazsın. Sigara içenin hali tam budur. Bu niye dünya birleşme? Ahi bu seni ahiretten alıkoyuyor. Bu seni Allah'ın zikrinden alıkoyuyor. Bu seni vücuduna haram katıyor. Aleyzatü vesselam bir hadiste demiyor mu? Bir tane adam seferden gelmiş, saçı başı birbirine girmiş, ellerini semaya kaldırıyor. Ya Rabbi, ya Rabbi istiyor. Aleyzatü vesselam diyor ki onun için yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, فإن يستجاب له Allah ona nasıl icabet etsin? Anlıyor musunuz bizim dualarımız niye kabul olmuyor? Bütün vücutlarımız haramla dolu olduğu için Bakın sadece maddi haram değil Bizde maddi haram da var, vallahi manevi haram da var Sigara sadece bunlardan bir tanesinin temsilidir Şimdi o zaman sigara içmeyenler diyebilir ya benimde sigara yok ki Sen de kadınların arkasından bakıyorsun Abi bu haramları Aramızdan uzaklaştırmamız lazım Bakın haramlardan dolayı Allah Azze ve Celle bize izzet nasip etmiyor Fıskımızdan dolayı, büyük günahlarımızdan dolayı insanlara insanları şahit ettiğimiz günahları insanların yanında halen işlemeye devam edebiliyorsak ve bu bizim kalbimizde hiçbir üzüntü, hiçbir sızıntı, gözyaşına neden olmuyorsa bizim kalplerimiz zaten ölmüş demek. Allah Azze ve Celle'nin önüne böyle nasıl çıkacağız? Onun için dünyevileşme noktasında Müslüman nasıl olacak? Tekrar ediyorum. Harama giden yolları sahabe ortadan kaldırmıştır. Şöyle sözler var seleften. Diyor ki 69 tane helali terk ediyorduk bir tane harama gitmeyelim diye. Bakın bize tam tersi olmuş. 69 tane haram işliyoruz bir tane helal işlemek için subhanallah. O hassasiyet bizde yok. Allah muhafaza bu kimin alameti biliyor musunuz? Munafıkların alameti ahi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki gerçek mümin için küçük günahı diyor gözünün önünde bir dağ gibidir. Sanki bir dağ onun başına gelmiş onu ezecek o kadar korkuyor günahtan. Diyor ama fasık, münafık, mücrim bir insan nasıl büyük günahı burnunun üzerinde olan bir sinek gibi. Hiç rahatsız etmiyor. Allah muhafaza. Bakın, Arabi i̇bn Amir diye bir sahabe var. anhum. Ömer radıyallahu an. bu adamı vali tayin ediyor. tamam mı? Bir ara vali tayin ediyor. Çok ciddi bir görev. Sonra insanlar bu adamdan şikayetçi oluyor şikayet neyin? Birkaç şikayet var. Ben onlardan tek bir tanesini söyleyeceğim. Bizim konumuzla alakalı olduğu için. Ahi subhanallah diyorlar ki bu adam ayın bir gününde hiç dışarı çıkmıyor. Sabahtan akşama kadar bir kere bir dışarı çıkmıyor. Bizim dertlerimizle dertletmiyor. Bizim işlerimize bakmıyor. Şimdi bu Ömer radiyallahu anh'ın kulağına gidiyor. Gidiyor şimdi bunu araştırıyor. Ya diyor sen niye o gün dışarı çıkmıyorsun? Allahu ekber Allah rızası için şu cevabı dinleyin. Bir de biz bu cevabın neresindeyiz? Türk ya emir el mukmin. Vallahi benim tek bir tane elbisen var. Ben onu ayda bir kere yıkıyorum. Onun için de çalışcam dedim. Allahu ekber. Ahi düşünsene ya. Allahu ekber. Bu insanlar Resulullah Aleyhissatü vesselam'ın terbiyesinden geçmiş ha. O kadar dünyaya sırt çevrilmiş ki yer artık bu şeyler onlar için normal olmuş ahi. Ha bizim için halen kalbimizde böyle sorun teşkil ediyorsa bazı şeylerden feragat etmek o zaman biz zaten kaybetmişiz. Bak bu müşrik, kafir, pis, edepsiz, bidatçı, hurafeci toplumun içinde yaşadığımız için onların ahlakından ister istemez biz de etkileniyoruz. Bakın birçok ihtiyaç olarak hissettiğimiz şey aslında ihtiyacımız yok. Tamam? Bakın. Tüketici bir toplumun içinde yaşıyoruz. Adam niye tüketiyor? Alışmış olduğu için. İhtiyacı olduğu için değil. Anlatabiliyor muyum? Sana tüketmeye alıştırmışlar. Televizyon olmadan olur mu? Nasıl olacak ya? İşte koltuk takımı olmadan olur mu? Nasıl olacak ya? 20 bin liralık Mutfak şey olun Anlatabiliyor muyum? Hep böyle suni bir ihtiyaç sana hissettiriyorlar Ki sanki sen onunla mutlu olacaksın e, Evinde o kadar mal olan insanları da görüyoruz Evlerinde mutlular mı Allah razı için? İslam'ın olmadığı bir yerde huzur olabilir mi? Mesela bakın Müslümanlar arasında duyuyorsunuz Gidiyorlar bir bacıya talip oluyor Bacı da yani dışarıdan zahiren çok iyi görünüyor tamam mı Bacım sen meyir olarak ne istiyorsun? Yarım kilo altın Allahu ekber ya subhanallah Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Kızından Fatma'dan sen daha mı değerlisin? Radiyallahu anha Haşa ve kella Bu dünyevileşme bizi helak eder Tamam? Aleyhissalatü vesselam bir hadise Ne diyor biliyor musunuz? Ebu Davut'a geçiyor Allahu Alem. Diyor ki öyle bir zaman Gelecek ki siz ineklerin İşte arkasından gideceksiniz. Onların Kuyruğuna sarılacaksınız. Yani şunu katsıyor Dünyevileşeceksiniz. İşte ziraata Dalacaksınız. Da ticarete dağılacaksınız İlahi. Diyor ki dua edeceksiniz Allah sizin duanızı kabul etmeyecek.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 Şüphesiz ki müminler o kişilerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Ondan sonra bir daha şüphe duymazlar. Ahi senin kalbinde İslam'a dair şüphe varsa, Allah'ın dinine dair şüphe varsa sen zaten kaybetmişsin demek. Mümin şüphe eder mi kendi dinine ya? Mümin Allah'ın şeriatından şüphe eder mi ya? Rabbul Alemin, Er-Rahman olan Allah 7 kat semadan sana din indirecek. Sana bütün nizamını indirecek, sen bundan şüphe, şüphe mi edeceksin? Ahi bakın insanın küfre gitmesi için... İki tane büyük sebep vardır. Alimler izah ediyor. Onlardan bir tanesi diyor büyük günahlar. Devamlı işledikçe seni küfre götürür. İkincisi ne? Şüphe. Vallahi Allah'ın dininden şüphe edenler işte bugünkü ilahiyatçılara bak. Aleyhissatu vesselam kendilerine söz hakkı verdikleri kadar Allah'ın peygamberine söz hakkı vermiyorlar. Niye? Şüphe işte onları oraya getiriyor. Müsteşrikler onları beğensin diye, Batı onları beğensin diye, ver yansın hadisleri inkar et. Ondan sonra Kur'an'ı kafirlerin razı olduğu bir şekilde onlara okuyorlar. Sen bunu nasıl açacaksın? Ayetin devamındaki sıfatlara bakın. Allah da diyor ki: İnnel <Sessizlik> mu'minunellezine amenu billahi ve rasulihü sümme lem yertebû ve cahadû biemwalihim ve enfusihim fi sabilillah. Mallarıyla ve Allah yolunda savaşırlar. Allah yolunda vuruşurlar. <gülüyor> tamam? Bakın, önce iman. Tevhid olmadan cihat zaten olmaz. Sen gidip ölürsen de bunlardan başka bir şey de olmaz pislikten, leşten başka bir şey de olmuyorsa. Önce tevhid. Peki tevhid oturduktan sonra aynı ki insanların yaptığı gibi işte efendim falan kişi şöyle, falan kişi şöyle, falan kişi şöyle, falan kişi şöyle, adam Kur'an okumasını bilmiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmamış. Müminlerle beraber merhametli değil. Müminlere karşı izzetli sert, müşriklere, kafilere, taahhütlere karşı merhametli, nazik. Yok hakik böyle bir din. Tevhidine oturacaksın, oturtacaksın, ondan sonra başlayacaksın bununla amel etmeye. O da nasıl olur? malınla ve canınla Allah yolunda cihat etmekle olur. Başka bunun çıkar bir yolu yok. Sen Allah katında doğru olanlardan olmak ister misin akıyım? Hepimiz isteriz değil mi? Ayetin sonunda Allah Azzef ne diyor? <gülüyor> Onlar sadıkların ta kendisidir. İman Allah'a iman, peygamberine iman ondan sonra şüphe yok. Malınla ve canınla ondan sonra Allah yolunda cihat edeceksin. Bakın akıyım malınla ve canınla Allah yolunda cihat edeceksin. Bu ayetlere Kur'an'da baktığımızda da iman şöyle gelir. Bakın tersi yok malıyla ve canıyla Allah yolunda cihat ederler. Niye tersi yok? Burada bir incelik var. Şöyle izah ediyor alimlerimiz. Malını vermeyen adam can, zamanı can. geldiğinde canını veremeyecek. Bakın ben size bir soru sorayım. Şimdiye kadar hiçbir dersimde bu soruyu sormadım. Abi cihatta en son cihatta Allah Azze ve Celle bize paramparça olarak şehit olmayı nasip eylesin. Amin. Bakın şey Al -haşa, haşa ve kella Kınama babından demiyorum ha. Bak kınama babından demiyorum. Ya biz yapmıyorsak bunu, avamlar nasıl bekleyeceğiz bu? ahi? <gülüyor> bu din sadece alimleri korumaya, avama mı savaşmak evet. emretti? İbn-i Teymiye'nin biz neresindeyiz? Rahimahullah. Abdullah İbn-i neresindeyiz? İbrahim İbn-i neresindeyiz? Bak Sofiler, Abdullah İbn-i Mübarek ve İbrahim i̇bn Etemi sabun gibi kullandıkları için söylüyorum. Ahi bunlar geldiler, Anadolu topraklarını fethettiler. Bir araştırın bakalım Tarsus'u kim fethetti. İçinde Abdullah İbn-i Mübarek var, İbrahim i̇bn Etem var. Ağrı malını vermeyen adam zamanı geldiğinde canını vermez. Bu böyledir. Cebindeki 10 lirayı çıkardığında sanki apre, akrep ısırıyormuş gibi canı acıyan adam Allah'ın dini için bir şey yapamaz. Bu adam zaten kaybetmiş. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Dünyevileşme. Bak adam vermeye alışık olmadığı için vermeye alışık olmadığı için değerli şeyleri vermiyor ya. Değerli olanı zaten vermez abi. Değersizi vermeyen bir adam değerliyi verir mi? Onun için sen kendini alaşıracaksın, vereceksin, vereceksin, vereceksin, vereceksin ki o zaman yine geldiğinde en değerli olanı nefsini Allah'ın dini için düşünmeden verebilesin. Soru işaretin içinde kalmadan verebilesin. Şimdi anlıyor musunuz ayetin içinde niye diyor fummelem yerta bu? Ondan sonra şüphe etmezdir. Niye? Aksi şüphe eden adam malını da vermez, canını da vermez. Bu kadar basit. Sübhanallah. <gülüyor> <gülüyor> Allahu ekber. Bak size birkaç şey daha söyleyeceğim Allah'ın izniyle. Peki biz bu dünyevileşmeyi birazcık kontrol edebilirsek Allah Azze ve Celle bize nasıl iman nasip eder? Ondan da bir tane örnek vereyim inşallah Selef'ten. Ömer İbni Abdülaziz rahimahullah duymuşsunuzdur. Beşinci halif deniliyorlar. İkinci Ömer kendisi için deniliyor. Emevilerin arasından çıkmış en sağlam adam diyebiliriz ahi. Allahu alem. Ama ümmete çok fazla faydası olmuş. Şimdi adam sağlam mı ya ahi. Ehli de sağlam oluyor. Adam sağlam ya. Ehli de sağlam oluyor. Onun hanımından bir örnek vereceğim inşallah. Bizim hanımlarımıza örnek olsun diye. Size bir şey söyleyeyim. Ben bir gün Almanya'da bir düğüne gitmiştim. valime. Orada Medine'den bir tane ilim talebesi geldi. Allah onu hidayet eylesin. Amin. Ama o adam o gün çok muhteşem bir söz söyledi. Damada. Ben çok etkilendim yani. Bak unutamıyorum. Aradan kaç sene geçmiş. Dedi ki ahi sen karına karşı ne kadar adam olursan Senin karın sana o kadar karı olur. Bunu söyledi. İş sende bitiyor. Sen ne kadar adam olursa senin kadın sana o kadar karı olur. Bu kadar basit. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Tamam. Bakın Ömer İbni Abdülaziz öyle bir şekilde yaşıyor ki, aklıma şimdi geldi. Bir gün bir kadın bundan bir şey istiyor. Şimdi halife, İslam devletinin başkanı tamam mı? Kadının ciddi bir problemi var. Ömer İbni Abdülaziz'in evine evine geliyor hanımıyla konuşuyor, diyor ki Ömer İbn Abdülaziz'i arıyorum, benim şöyle derdim var, şöyle derdim var, o da kendisi kendi evinin duvarının setini çekiyor. Tamam diyor ki orada kadın bir bakıyor Bu mu halife? Niye bakıyor? Şöyle bir şey bekliyor. Büyük saraylar içinde, büyük tahtların içinde değil ahi değil. Dünya birleşmeyi adamlar ellerinin arkasıyla itmişler. O bütün nimetleri ahirette tatmak için. Sübhanallah. Ömer İbn-i şöyle bir adeti var. Her gün ahi öğle namazından sonra evine gidiyor. Tamam mı? Karısı da buna alışmış artık. Kapıyı açıyor, kocası geliyor. Kapıyı açıyor, kocası geliyor. Bir gün gelemiyor ahi. Yerine genç bir oğlanı gönderiyor. Oğlanın yaşı da çok fazla büyük değil. Oğlan geliyor, kapıya vuruyor. Kadın zannediyor kendi kocası gelmiş. Kapıyı açıyor, bir bakıyor oğlan. Hemen kapıyı kapatıyor. Allahu Ekber, Subhanallah. Bu o kadının üzerinde o kadar etki bırakıyor ki ahi bütün saçını kazıyor. Cık. Cık. Diyor ki başka bir adamın gördüğü saçla ben Allah'ın önüne nasıl çıkarım? <gülüyor> Allahu Ekber. Ahi biz bu insanlar neresindeyiz ya? Allahu Ekber. İmana bak. Bakın bu niye kaynaklanıyor Allahu Alem demekle beraber? Ahi bu adamlar, bu kadınlar dünyaya meyil etmedi. Dünya bunları değiştirmedi. Hatta tam tersi. Bu kadar sıkıntıdan geçmek aslında nasıl bir mecaz verebiliriz biliyor musunuz? Biri demiri ne kadar döversen o kadar o demir sağlam olur. İşte onlar da o kadar sıkıntıdan geçtiği için böyle bir iman ortaya katıyor. Kadın diyor ki Subhanallah, başka bir adamın gördüğü saçla ben Allah'ın önüne nasıl çıkarım? Allahu Ekber. Şimdi bugünkü kadınlar hakkında aslında bir şey söyledim mi? söylemeyeceğim ha. Moralimi bozmak istemiyorum. Tamam. Allahu Ekber. Bakın bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Öyle bir zamandan geçti ki abi bir ay evine uğramadı. Biliyorsunuz bu çok meşhur herkes bunu bilir. Peki niye? Hanımlarıyla kavga ettiği için. Peki niye hanımlarıyla kavga ettiği için? Ganimetten paylaşın. Dünya meselesi yine. Hanımlar da diyor ya Resulallah bak biz bu kadar çektik. Bize de birazcık versen, bize de köleler tutsan, hani biz de birazcık rahatlasak. Anlatabiliyor muyum? Sallallahu aleyhi ve sellem o kadar onun canını sıktılar ki bir ay evine gitmedi. Hatta subhanallah, bakın sahabeden daha fakih bir nesil yetişmemiştir. Ebu Beker radiyallahu anhu yanına gidip soruyor, boşadın mı ya Resulallah? Dışarıdan baktıklarına zannediyorlar, boşamış ama. Ya bak o kadar artık bırakmış. Subhanallah. Ömer radiyallahu anhu bir kere yanına gidiyor. Diyor ya Resulallah emret ben Hafsa'nın boynunu vurayım. Kendi kızı. Diyor bırak ben kendi kızımın boynunu vurayım. Tamam. Ondan sonra bir gün yine Hazreti Ömer geliyor. Kapının önündeki duran adamdan izin istiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yanına giriyor. <gülüyor> Hazreti Ömer kendisi bu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki odanın içinde sadece bir tane hasır vardı. Bir tane incecik diyor bir hasır vardı. Diyor Ben geldiğimde Aleyhissalatu vesselam oradan kalktı. Diyor ki bütün yan tarafı ve yüzü yara olmuştu. Böyle yer sert ya. Hani bir yerde yatarsın böyle artık yara olur ya. Diyor sallallahu aleyhi ve sellemin bütün vücudu diyor yara olmuştu. O yattığı taraf. Ondan sonra soruyor. Ya Resulullah sen Allah'ın peygamberi değil misin? Biz Kisra'nın krallarını gördük. Biz Roma'nın krallarını gördük. Adamlar şöyle sarayda yaşıyorlar. Adamlar işte böyle şeylerle yaşıyorlar. <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e ne diyor? Ya Ömer sen istemez misin? Dünya onların olsun. Ahiret bizim olsun. Ama bak bu konuya şu çerçeveden bakmak lazım. Yeryüzünde sallallahu aleyhi ve sellem daha hayırlı bir insan gezmedi. Bu yeryüzüne daha kayırlı ayaklar basmadı abi. O kadar biliyorsunuz rivayetleri var. Aleyhisselatü Vesselam açlıktan yatamadığı için dışarıda geziyor. O kadar ki karnına taş bağlıyor. Hazreti Ebubekir'i biliyorsunuz yolda görüyor. Ya bu bizim için böyle anormal geliyor ha. Çünkü biz yaşamadığımız için. Biz o kadar nimetin içinde boğuluyoruz ki. Vallahi biz artık nimetin nimet olduğunu farkında değiliz. Allah'a yemin ediyorum ben önce kendi nefsime söylüyorum. Allah Azze ve Celle bilen kardeşler biliyor ben bundan birkaç hafta önce çok ciddi bir hastalık geçirdim. Boğazım o kadar şişti ki vallahi yemek yiyemiyordum. Bir hafta boyunca ben yemek yiyemedim. Ondan sonra dişlerim iltihap tuttu falan. Abi yemeğin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anladım. Vallahi şu çorba, ahi vallahi yiyemiyordum. Boğazımdan girmiyordu. Ahi o her lokma var ya Allah Azze ve Celle'nin bize ettiği bir rahmet abi, biz farkında değiliz. Ebu Hureyre'den size iki tane rivayet okuyayım. İkincisi bilmiyorum aklıma gelecek mi şu an bir gün Ebu Hureyre namazda bakın öyle bir namaz ki Allah Resulü kendi kalbine vahyolulmuş Kur'an'ı okuyor Resulullah'ın arkasında namaza duruyor diyor ki namazın içinde ben açlıktan bayıldım açlıktan bayıldığını söylüyor diyor kendime geldiğimde yerde yatıyor ya insanlar beni mecnun zannediyorlardı diyor halbuki ben deli değildim ben açtım <gülüyor> Allahu Ekber Akhi düşün öyle bir namaz Allah <gülüyor> Resulü'nün arkasında kılıyorsun Allah Resulü'nün sesinden Kur'an'ı dinliyorsun ama açlıktan bayılıyorsun, ayakta duramıyorsun Sübhanallah bize çok acayip geliyor Akhi, O adamlar o dini o zaman öyle savunmasalardı vallahi biz bugün bu meseleleri konuşamazdık Anlatabiliyor muyum? Biz o zaman kendimize şunu soracağız biz bu adamlarla aynı cennete talip isek aynı cennete ki o adamlar gitti Allah Azze ve Celle onlardan razı oldu biz o yolda hangi tarafa doğru ilerliyoruz? Eğer ay sonunda cebimizde para kalmıyorsa ve bunun üzüntüsü sabah zikirini yapmadığımızın üzüntüsünden bize daha ağır geliyorsa biz bu din ne kadar anladığımızı kendimize bir soralım abi. Eğer kendi hanımıza bir hediye alamıyorsak veyahut et yemiyorsak 3-4 hafta misal olarak söylüyorum ki ya ye, ye zaten ne hale geldik hepimiz anlatabiliyor muyum? Bunun üzüntüsü bizim için 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta Allah'ın kitabını görmemek O homo muaktan daha ağır geliyorsa o kendi kendimize soralım biz bu dinin neresindeyiz. Bakın Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anhu biliyorsunuz o kadar zayıftı ki o kadar zayıftı ki ağaca çıktığında sahabe onun ayaklarının zayıflığıyla dalga geçti. O kadar o kadar zayıf ha küçücük böyle. Vallahi Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki Abdurrahman'ın diyor baldırları kıyamet gününde Uhud'dan daha ağır gelecek. Niye? Rahman suresi indiğinde gidiyor kafirlerin yüzüne okuyor. Fe bi ayi ale rabbikuma tukeziban. Ahi dövüyorlar. Sahibi yok ya. Dövüyorlar, dövüyorlar. Kendisi artık oradan kalkamayacak kadar dövüyorlar. Müslümanlar gidip taşıyor. Ne diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam yanına geldiğinde? Ya Resulullah böyle bir sure indiğinde yine bana izin ver ben yine gidip okuyacağım. O NASA Suheyb er-Rumi dendi Radiyallahu anhu örnek verelim. Allahu Ekber şu izzete bak ya Allah Azze ve Celle o izzeti de bize nasip eylesin Ahi Mekke'den çıktığında Boynunda sadak var Dolu ok tamam mı? Eline kılıcı almış İki tane kılıcı var böyle Şimdi Kureyş bunun önünü kesiyor Diyor ki ey Suheyb Sen bizim aramıza geldiğinde sen köleydin Senin hiçbir şeyin yoktu Sen bizim aramızda zengin oldun Sen şimdi bütün ummalarla gidebileceğini mi zannettin? Diyor ki hepsi sizin olsun Adamlar şaşırıyor Tamam Zannediyor ki onunla dalga geçiyor. Ondan sonra adamlar yolu açmıyor. Suheyb radıyallahu anhu ne diyor? Diyor ki, vallahi iki kılıcım kırılana kadar, bütün oklar bitene kadar, kim karısını diyor dul bırakmak istiyorsa, çocuklarını yetim bırakmak istiyorsa gelsin. İzzete bak ha. Bu İslam'ın verdiği bir izzet. Ne yapıyorlar biliyor musun? Diyorlar tam malını bırak gidebilirsin. Hepsini bırakıyor. Hepsini bırakıyor gidiyor. Niye? Allah Azze ve Celle'nin dini ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona daha sevimli geldiği için. Subhanallah. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle bu imanın o güzelliğinden bize de nasip eylesin. <gülüyor> Subhanallah. Bakın size birkaç örnek vereceğim inşallah. Benim böyle cevabından çok etkilendiğim ki bunu söyleyene müştika. Allah Azze ve Celle hidayet eylesin. Tebliğ cemaatini hiç duydunuz mu? Evet. Tebliğ cemaatı dünyada allah Alem kendini İslam'a nispet eden en büyük cemaat. Yüz binlerce müritleri var. Belki milyonları aşıyor. Tamam mı? Bu adamların şöyle bir usulü var. Belirli günler belirliyorlar. Mesela 3 gün, 7 gün, 10 gün, 40 gün, 1 sene yani 6 ay, 1 sene, 2 sene en fazla gidiyorlar. ha. Gittikleri her yerde Allah'ın dinini anlatıyorlar. Böyle bir usulleri var. Kendi çocuklarını bırakıyorlar. Ben şöyle bir konuşmaya şahit oldum. Onlardan bir tanesi mescide gelmişti. Bir tane abi de böyle içi kaynıyor tam. mı? İmme soracağız. Diyor ya sen kendi çocuklarını o kadar evde yalnız bırakıyorsun. Senin çocukların büyüdüklerinde kendi babalarını tanımıyorlar. Kendi babalarını bilmiyorlar. Yarın öbür gün bu çocuklar serzenişte bulunursa sen bu çocuklara nasıl bir izahat yapacaksın? Diyor ki subhanallah adamın cevabı var ya yani inanılmaz ben çok etkilendim. Adam şunu söyledi. Dedi ki, sen benim çocuğumu boş ver. Benim çocuğuma en azından şunu söyleyecekler. Senin baban İslam için gidiyor. Diyor sen kendi çocuğuna ne diyeceksin? Sen sabahtan akşama kadar karı gibi evde oturuyor. Allahu Ekber. Akhi bunu söyleyen adamın cemaatine bak. Bak bunlar var ya. İşi mişi hepsi bırakıyorlar ha. Niye? Davet için subhanallah. Akhir biz bir davet için daha sabah 6.30'da kalkamıyorsak bir 10 km bir yere gidemiyorsak, şöyle yapamıyorsak böyle yapamıyorsak. Anlıyor musunuz niye bizde bereket yok? Hiçbir şeyden feragat etmediğimiz için. Biz bizde söyle bir sorun var ha. Biz müşrik iken rahat olduğumuz hayatı bırakmak istemiyoruz. Diyoruz aynı hayatı İslam'a da getirelim. Aynı rahatlıkla beraber yaşayalım ama arada muvahid de olalım. Olmuyor abi ikisi bir arada olmuyor. Bazı şeylerden feragat edeceksin ki Allah Azze ve Celle sana versin. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Bir tane hadis diyor ki Ümmetim için Hani en büyük fitne En çok korktuğum şey diyor mal Diyor benim ümmetimin fitnesi Diyor ki mal olacak Bunu en çok hangi sahabede görüyoruz bu, Onu o kadar rahatsız ediyor ki Ebu Zer anhu. Bakın Ebu Zer Bu dünyalaşma Dünyevileşme fitnesinde O kadar sağlam bir duruş sergiliyor ki Gidiyor Hazreti Osman ile tartışıyor Diyor siz yeni saraylar yapmaya başladınız. Siz işte dünyaya daldınız. Ondan sonra aynısını Muaviya radiyallahu anhu, anhuma zamanında da yaşıyor. Onunla da tartışıyor. O kadar tartışıyor ki adamı şiirin antıklılığı kovuyorlar. Tek başına ölüyor çölde. Ama hiçbir zaman meyil Hatta subhanallah şöyle ilginç bir fetvası var. İyi dinleyin. Diyor ki kendi evinde 3 günden fazla yemeklik bulunduran adam Allah'ın el sıfatını inkar etmiştir. Ya, <gülüyor> acayip geliyor bize değil mi? Subhanallah. Abi dünyaya bu adamları takmamışlar. Kesinlikle dünya bu adamları takmamışlar. Allahu Ekber. Yani çok şeyler söyleyebilirim. İnşallah bir şeyle kapatmak istiyorum. Hakkınızı helal edin. Seyyid Khotub'un bir sözüyle bitirmek istiyorum. Şimdi sahabe hakkında çok fazla örnek verdik. Selef hakkında bir iki tane örnek verdik. Şimdi sahabe niye öncü nesil oldu da biz niye öncü nesil olamıyoruz? Bak bu adamlar bırakmış abi. Yani görüyorsunuz dünyayı bırakmışlar. Cennete koşmuşlar. Ya düşünsene adam diyor ki vallahi ben Bedir'in dağın eteğinden cennet kokusunu alıyorum. Hurmayı yere atıyor. iftarını açmadan şehadete koşuyor. Bazı alimler ne diyor biliyor musunuz? Diyor adam gerçekten o kokuyu aldı. Cennetin kokusu dünyada adama geldi. Öyle bir iman var. Ahi iftarını açmadan gidiyor ya. Öyle adamlar ki bir hurmayla üç tane mücahit iftarlarını açıyorlar. Subhanallah. Seyyid Kutup şöyle izah ediyor. Rabbim ona rahmet eylesin. Diyor ki sahabenin öncü nesil olup da bizim öncü nesil olmamamız şundan dolayıydı. Sahabe İslam'a girdiğinde cahiliye dair ne biliyorsa hepsini bıraktı. Sıfırdan başladılar tabiri caizse. <gülüyor> neyin doğru neyin yanlış olduğunu sıfırdan diyor İslam'dan öğrendiler ve buna göre yaşadılar. Onun için diyor dünyaya onlar öncü nesil oldu. Ve Altın harflerle kendilerini tarihin Sayfalar ne yazdılar? Diyor bizden biz niye olmuyoruz? Biz İslam zannettiğimiz, İslam bildiğimiz hurafelerle ve bidatlerle İslam'ın içine girdiğimiz için gerçek İslam'ın nuru bizim kalbimize girmiyor ve biz dünyada öncü nesil olamıyoruz. Sübhanallah. Rabbim o öncü nesil olmayı bize nasip eylesin. Allah Allah. Rabbim dünyevileşme fitnesinden bizi uzak tutsun. Allah Allah. Kendi rızasından bizi ne allıkoyacaksa onu bizim hayatımızdan <gülüyor> koparıp atsın. Ve razı olduğu bir şekilde Şehit olmaya nasip eylesin Allahumma amin ve akhiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alamin